Hz. İdris Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ın Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hz. Adem'in altıncı kuşaktan torunudur. İdris Aleyhisselam, peygamberlik gelmeden evvelde ibadetle meşgul olurdu. Salih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzat temin eder. İnsanlık tarihinde ilk defa dikiş dikme yani terzilik mesleği İdris Aleyhisselam'la başlamıştır.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 ömrünün sonuna doğru semaya ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Bu husus Meryem suresinin 57. ayetinde şöyle ifade edilir. Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık. Bu yüce mekandan maksat, Allahu Teala'ya yakın bir mertebeye veya cennete veyahut da dördüncü kat semaya kaldırılmasıdır. Nitekim bu konuyla alakalı şöyle bir hadis-i şerif vardır. Ben Miraç'ta dördüncü kat semaya çıktığımda İdris peygamber ile karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün İdris'tir ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selama cevap verdi sonra bana merhaba salih kardeş, salih peygamber dedi. Bazı alimler İdris aleyhisselamın halen semada ve hayatta olduğunu söylemektedir. İdris Aleyhisselam'ın sıdkı, doğruluğu ve fazileti Meryem Suresinin 56. ayeti kerimesinde şu şekilde anlatılmaktadır. Kitapta İdris'i de zikret. Çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Enbiya Suresinin 85. ve 86. ayeti kerimelerinde ise şöyle buyuruyor Ey Habibim! İsmail, İdris ve Zülkif hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize dahil ettik. Çünkü onlar salih kimselerdendi. Mevlana Kudise sırru her ikisi de semaya kaldırılan Hazreti İdris ile İsa Aleyhisselam'ın hallerini şöyle anlatır. İdris ve İsa Aleyhisselam feukalaları yazat ve mücadele ile melekler gibi oldular. Neredeyse yemez, içmez hale geldiler. Adeta meleklerle hemcins olduklarından semaya kaldı. Hz. Adem Aleyhisselam'ın ziraatte, Hz. İdris Aleyhisselam'ın tercilikte olduğu gibi ayrıca insanlık ile beraber başlayan yazı Hz. İdris Aleyhisselam zamanında bir hayli gelişmiştir. Velhasıl Hz. İdris Aleyhisselam kendisine suf indirilen bir peygamber. Sıtkı, doğruluğu ve faziletiyle Kur'an-ı Kerim'de mehdedilmiştir. Terzilerin piridir. Yüce bir mekana yükseltilmiştir. Sabırda abideleşenlerdendir. Salihlerdendir. Rahmeti ilahiye mazhar olmuştur. Aleyhisselam.